Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Salıncak 3. Bölüm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 Abdullah Ceren, Selma, Ayşenil Şanlıoğlu, Elif, Pınar Yüce, Kayhan, Sinan Kayaalp, Ertan, Gürkan Görbil. <Gülüyor>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 Olayların üstüne körükle gitmekte Nurhan Hanım'ı bunaltmaktadır. Zaten rahatsız olan Nurhan Hanım bu duruma daha fazla dayanamaz ve bir gün kalp krizi geçirerek İsmet'in oğlu Kayhan'ın yardımıyla hastaneye kaldırılır. Elif annesi taburcu olduktan sonra ona bakmak için okuluna ara verir. Bir gün Elif'le aynı sınıfta okuyan Ertan'ın ders notlarıyla birlikte bir buket çiçekle ziyarete gelmesi ise Selma'nın aradığı dedikodu fırsatını yaratır. Geldiniz beyefendi Gecenin bu saatinde Nereden böyle Kayhan Bey Nereden olacak anne Tamirhaneden geliyorum Sabaha teslim edilmesi gereken bir araba vardı Onunla uğraştım ...e her gün hastaneye gideceğine işinin başında dursan zamanında bitirirdin. E bugün gelmişti bu araba, parçasını bulmak zaman aldı. Bakıyorum da telefon edip geç kalacağını da haber vermiyorsun artık. E bu kadar gecikeceğimi düşünemedim başlangıçta, kusura bakma. E sonra da uyumuşsunuzdur diye aramadım. Yengen hastanedeyken her gün ziyaretine gittiğini hiç söylemedin bana. E bunu söylemeye ne gerek var anne? Amcam izin alamadı fabrikadan. Elif de yalnız kalıyordu hastane köşelerinde. Birimizin gidip kontrol etmesi gerekmez miydi? Her gün ziyarete gittin diye reçetesini de senin yaptırman mı gerekiyordu? Üç beş kuruş para geçiyor eline, onu da başkaları için harcıyorsun. Ne diyorsun anne? Başkası dediğin amcamın karısı, yengem. O ilaçları bir an evvel bulup yetiştirebilmek için nasıl koşturdun biliyor musun sen? Sen bu akılla daha çok koşarsın, çok. Allah'tan yanında para varmış diyeceğin yerde söylediğin şeye bak. Yengenin bugüne kadar bir hayranı gördün de sanki Anne neredeyse bütün çocukluğum onların evinde geçti Yemek pişirirken bile Orhan'a değil de bana sorardı Canımın istediği yemeği pişirmek için Üç kuruşluk ilaç parasının sözü mü olur e, O da ailenin bir parçası O zaman dur da diyeceklerimi dinle Öyle hastaneye gitmekle Eczaneden ilaç almakla evin erkeği olunmaz oğlum Erkek dediğin evinin namusunu korur önce Ne diyorsun sen anne Kim demiş evimin namusunu korumam diye Bilmem artık Bak ne söyleyeceksen açık açık söyle merakta bırakma insanı. Biraz gözünü açsan kulağını başkalarının söylediklerine yöneltsen sen de bilirdin benim bildiklerimi. Çıldırtırsın adamı söylesene anne. <gülüyor> Amcanın kızı için hiç de iyi şeyler konuşulmuyor etrafta. Önce ben de inanmıyordum ama bugün kendi gözümle gördüm. E bunu sen söyleme bari kızın ev işlerinden başını kaldıracak zamanı mı var? Hem sen demez miydin bütün evin işini tek başına çekip çeviriyor diye? Elif'in bir suçu var demedim ki. Güzel kız, becerikli kız... ...herkesin dikkatini çekiyor tabii. Oğlanın biri evlerine kadar geldi bugün. Elinde koca bir demet çiçekle hem de. Yarın Elif'le konuşur kim olduğunu öğrenirim ben. Konuşacağına biraz sahiplen de kızın peşinde kimseler dolanmasın. Amcanla babandan zaten ayır yok. Orhan da gitti bari sen sahip çık kıza hani gel yani bir şey olacağından değil... alemin ağzına düşer kızcağız yazık Anlamadım. Kim gidiyor dedin? Dinlemiyorsun ki. Elif önlüğüne giymiş gidiyor işte. Baksana şu pencereden. Nurhan iyileşti sayılır. Sende varsın. Komşular da gelip gider. Yalnız bırakmazlar nasıl olsa. Heh ondan da ne anlarlar bilmem ki. Gelen misafirin önüne doğru düzgün bir şey koyduğunu bile görmedim bugüne kadar. Yine de seviyorlar işte. Günlerdir doldurup doldurup taşırıyorlar evi. Ağabeyim de Nuran da şimdiye kadar kimin başı sıkışsa yardım ettiler Selma. Kimseye bir kötülükleri dokunmadı. Benim kime ne kötülüğüm oldu? <gülüyor> İyiliğinde olmadı Selma. Hangi başı sıkışana yardım ettin ki şu mahallede? Aman, seninle de konuşulmuyor, kayhanla da. Ağız birliği etmiş gibi sürekli onları kayırıyorsunuz. Eksik olsun başkalarının yardımı. Kendi işime yeteyim, o bana yeter. E boş yere hayıflanma o zaman. Aman. Sanki hasrettim misafire. iyilik olsun diye söylüyorum. Oğlanın birini gördü diye annesini bırakıp apar topar okula gitmesine kızıyorum. Hepsi bu. Boşuna sıkma canını. O böyle şeyler düşünecek kız değil. Nurana bir şey söyleme ama abim bu sene Elif'i okuldan alacak galiba. Çok bile okuttular. Köye taşınmayı düşünüyor. Aa, abim mi? Evlerini ne yapacaklar o zaman? E, satarlar herhalde. ...sıkıldım artık diyor, yorulmuş. E adam. Kaç yaş var ki aramızda? Kendi yaşına bakma, Orhan'ın yaptıkları çökertti ikisini de. Şunun şurasında on günlük mesele bu. Hangi on günden bahsediyorsun sen? Onlar asıl Orhan okuldan atıldığında yıkıldı. Oğlanı okutmayı kafalarına koymuşlardı. Okuyamayınca eriyip gitti ikisi de. Bu son olaydı, tuz biber ekti üzerine. <Gülüyor> Ah, kısmet Herkes kendi kısmetini kendi yaratıyor bu devirde efendi Bütün gün kahve köşelerinde aylaklık edip Gece yaralarına kadar baba parasıyla gezip tozmak mı kısmet Ne yapsalardı yani O yaşa gelen olan bekar bırakmayacaklardı bir kere <gülüyor> Bizim oğlan evli mi sanki e Dur bakalım yavaş yavaş ona da sıra gelecek Sende de iş yok ki karşını alıp nasihat etsen seni dinler ama Ne konuşayım Selma ...askerliğini tamamladığı, işini kurduğu... ...karşıma alıp da ne diyeceğim? Hatırla e hatırlasana. Benimle evlenirken annen ne demişti sana? <gülüyor> Sen ona bakma. Bizim zamanımızda öylesi gerekiyor. Hala gerekiyor İsmet. Askerliği bir, yirmi yaşı iki. Bunları bitirince evlenmeli erkek dediğin. Annen Hı. aynen böyle söyledi sana. <gülüyor> Bıyı unutuyorsun. <gülüyor> ...o bıyığın terlemiş olmasını da şart koşuyordu. Şöyle eli yüzü düzgün... ...helal süt emmiş birini bulsak... ...öyle rahatlayacağım ki. Hazır nuranlar da köye taşınıyor. Onların evinde otururlar. Bakıyorum oğlanı evlendirip... ...ev sahibi bile yaptın. Boş yere hayal kurma. Bizde ev alacak para var mı? Oğlan hala tamirhanenin borcunu ödüyor. Ama ne olacak canım? Yavaş yavaş öderiz. O kadar tarlaların parasını yediler zaten... Ödemesek ne lazım gelir? Yine başladın tarlaları sayıklamaya. Dediğin kadar para edecek mal mülk vardı da... ...niye göçüp geldik o zaman buralara? Bir elimiz yağda bir elimiz balda otururduk köyümüzde. Onu bunu anlamam. Bal gibi yediler tarlaların parasını. Çıldırtırsın insanı. Kırk kere anlattım iki çorak tarla vardı diye. Bilmesen içim yanmayacak. Senin gözünün önünde satmadık mı onları da? ...o parayla da bu evleri yaptırmadık mı? <gülüyor> i̇yi, iyi. Köye taşınacakları zaman... ...onlar da bize satarlar evlerini işte. <gülüyor> Şuradan da bir kapı açarız. Kayhan'la karısı da orada oturur. Gelini getirmeden evlerine kapı açtın. Şaşırdın mı ne? El kızı gelip de içiçe içe oturur mu bu devirde? Aa, ayrı ev açacak halimiz yok ya. Aynı kaptan yemek pişer... ...onlara da yeter, bize de. Hem öyle birini buluruz ki... ...mecbur kalır burada oturmaya. Bırak bunları şimdi. Kendi oğlunla geçinemiyorsun... ...bir de elin kızını alıp geleceksin. Hele bir evlenmeye niyetlensin... ...kayhan da gerisini sonra düşünürüz. <gülüyor> Sen düşünmeye başlayana kadar... ...gün akşam olur efendi. Biraz para bırak da pazara gideyim... ...öğleden sonra. Ah, Nurhan'a da sor. Belki onlara da alınacaktır... ...bir şeyler. Aa, evde gelinlik kız varken ben yapacak bir ya... ...alışverişlerine. <gülüyor> Geç kaldık işte Sana gelmemeni söylemiştim Ertan Evden merak edecekler seni Pazara gideceğini söyleyince sana yardım edeyim dedim Tek başına nasıl taşırsın hepsini Hem üzülme Bizimkiler dönmeden yetişirim eve Teşekkür ederim ama ben bunları taşımaya alışkınım Ertan İlk defa pazara gideceğini söylerken beni kandırmadın değil mi? <gülüyor> Niye kandırayım? Gerçekten ilk defa geliyorum Hayret çok şaşırdım buna. Şey bizimkiler genellikle manavdan alışveriş ederler. Kim zamanda babam arabayla gidip getirir bir yerlerden. Artık dönelim istersen. Daha fazla gecikme sende. Gecikmem dedim ya. Alacakların hepsini al. Eve taşınmana yardım edeyim. Hem biraz gecikmekten ne olacak? Dersten geç çıktığımızı söylerim olur biter. Bak bana yardım etmek için ailene yalan söylemeni istemiyorum. Hem daha otobüs bekleyeceksin. Yoksa... ...sen de Zeynep gibi benimle görünmekten mi çekiniyorsun? Boş yere suçlama Zeynep'i. Burası küçük bir mahalle. Herkes birbirini tanır. Tanısınlar. Kime ne zararımız var ki? Sınıf arkadaşı olduğumuzu düşünmez kimse. Bakarsın olmadık bir şey gelir akıllarına. Zeynep de bunun için çekinmiştir seninle görünmekten. Hiç anlamıyorum niye böyle düşünsün insanlar. Hem istediklerinin geçirsinler akıllarından. Onların zannettiklerinden bize ne? Burada oturanlar daha içli dışlıdır birbirleriyle. ...herkes birbirinin her şeyini bilir. Doğrusunu istersen... ...ben de hakkımda kötü konuşulmasını istemem. <gülüyor> o zaman şimdi bile... ...bizi görenler olmadık şeyler düşünür desene. <gülüyor> Durduk yere sıkıntıya soktum galiba seni. Keşke bunları daha önce anlasaydın. O kadar da önemli değil. <gülüyor> Canım suratını asma hemen. Yardım etmek isterken... sorun oldum galiba. Evet. Ah yenge... ...sen de mi buradaydın? Sabah giderken gördüm seni Arkandan seslendim ama duyuramadım Ay daha bir şeyler almamışsın kız Doldur filanı da beraber dönelim eve <gülüyor> Sebze alacağım ama Ne pişireceğime karar veremiyorum bir türlü Aa, Arkadaşın da varmış yanında Bu Geçen gün çiçek getiren çocuk değil miydi kız? Ertan da yardım etmek istedi bana Ya <gülüyor> Ee, bari ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacak şeyleriniz var. Dur yenge dur. Bir şeyler alayım. Birlikte dönelim eve. Sen de daha fazla gecikme Ertan. Şey yarın okulda görüşürüz o zaman. Size de iyi günler efendim. Teşekkür ederim evladım. Pek de kibarmış arkadaşım. <gülüyor> i̇yi çocuktur Ertan. Belli. Belli. Ne Selma? Bir şey mi oldu yoksa? Seni bekliyordum. Gel şöyle duvar kenarına gel diyeceklerim var sana. Hayırdır inşallah. Eve girelim de içeride anlat ne varsa. Sizinkilerin duymasını istemiyorum. Aa, i̇yice meraklandırdın ama. Benden duyduğunu söylemek kimseye ama pazarda Elif'i gördüm bugün. E ne var ki bunda? Biliyorsun ben işten gelene kadar dağılıyor pazar yeri. Yanında da bir delikanlı vardı ama. Ne delikanlısıymış bu Selma? Biliyor musun kim olduğunu? Canım benim bildiğimden ne olacaksa? Yani hani geçen günde elinde kocaman bir çiçek demeti alıp gelmişti bu oğlan. Çiçek demeti mi dedin? Nereye gelmişti? Ama nereye olacak sizin eve? Elif'in de suratı değişti oğlanın karşısında görünce. Hele bugün. ...onları öyle yan yana dolaşırken, görünce başkaları ne diyecek diye ödüm koptu vallahi. Bir şey demedin mi Elif'e? Sen dururken bana bir şey söylemek düşer mi Ethem abi? Hemen aldım eve getirdim kızı. Orhan ortada yok, Nurhan hasta yatıyor. Benden söylemesi, el aleme konuşacak şey lazım. Dur hele dur, şimdi aklını başına getiririm ben onun. Kim olacak kızım? Ben geldim. Ne o baba? Canın sıkkın gibi. Kapı bir saatte açılırsa sıkılır elbet. Yemek yapıyordum. Zili duyunca hemen geldim ama. Kusura bakma. Annen nasıl? İyi. Okula gitmeye başlayınca sevindi o da. Dersten çıkınca pazara gittim ben de. Yalnız mıydın? Ha az kaldı unutuyordum. Bir sınıf arkadaşım da benimle geldi. Biliyor musun? Hiç pazara alışveriş yapmaya çıkmamış şimdiye kadar. Onca meyve sebzeyi bir arada görünce şaşırdı kaldı. Ya. Pazarda yengemi de gördüm. Beraber döndük eve. Ya arkadaşım? Ya, o burada oturmuyor. Aldıklarımı eve kadar taşımakta yardım edecekti ama ben istemedim. Utanmadan söylediğine bak şunun. Eve taşımasına yardım edecekmiş de istememiş. Yahu hiç utanma yok mu sende Ut Utanacak ne yaptım ki baba Okul mokul yok bundan sonra Çarşıymış pazarmış Hiçbir yere gitmeyeceksin bir daha tamam mı Hiçbir yere gitmeyeceksin Ne olmuyor ne bu bağırış çağırış böyle Sen sos hanım karışma bu işe Görüyorsun işte okuyan çocuğun halini Aa, Ne varmış kızın halinde bey Orhan'ın evden gitmesini bekliyormuş anlaşılan ...ne o öyle elinde çiçeklerle oğlanlar falan... ...başkalarından duymasam sizin söyleyeceğiniz yok anlaşılan. Ne kötülük var bunda etem? Elif'in kaçırdığı derslerin notlarını getirmiş benim hasta olduğumu öğrendikleri için de... ...arkadaşlara çiçek göndermiş onunla. Aa içeri bile girmedi çocukcağız. Ben arkadaş falan anlamam Nurhan. Bu kız o okuldan içeri adımını atmayacak bundan böyle. Baba! Bir de konuşuyor. Sokağa çıktığını duyayım kırarım ayaklarını anladın mı kırarım o ayaklarını çalışkanmış da okuması gerekirmiş de bitti artık okumak yok. O benim sınıf arkadaşım baba ne kötülük var bunda? Bir kötülük olmasa dost doğru anlatırdın karşıma geçip utanmadan yalan söylüyorsun bir de daha önce hiç pazar görmemiş de onun için gelmiş pazara daha iyi bir yalan bulsaydın bari aptal mı? Dur, dur. Dayağı ye de... ...aklın başına ay. gelsin ay. senin. Bıraksın, seni gidi ay. yalancı ne seni. Ne suçu var kızın canım. Utanmaz Baş seni. Başka lafına bakıp dur. bu çocuk okulundan alınır mı? Yapma ne olursun Ethem. Aa! ay Allah, ım. ay! Ölseydim de bu günleri görmeseydim yarabbim. Ah aptal kafam, ah! Hep benim yüzümden oldu. Ne vardı elden ayaktan düşecek. Ne olurdu sanki önceden gideydim şu hastaneye. <Gülüyor> ah, ah. Etem abimin bu kadar sinirlendiğini hiç görmemiştim. Delirmiş gibiydi. ...gürültüyü duyup da yetişmişiz Allah'tan... ...biz yetişmesek daha da dövecekti kızı. Ah, i̇nadından okula da yollamaz artık. Aman... ...tasası sana kalmıştı sanki. Okudu işte okuyacağı kadar. Cık, öyle deme Selma. İyi bir kısmet çıkınca karşısına... ...tamam. Sen onu bırak da kendi oğlunu düşün. Nasıl olsa birini bulup... ...evlenir o da günün birinde. ...gece yarılarına kadar tamirhanede çalışan adam... ...evlenecek kızı nereden bulsun İsmet? Nereden bulursa bulsun. Onu da mı biz düşüneceğiz canım? Aa! Allah Allah. Üzerime iyilik, sağlık. Hepinize bir şeyler oldu bu gece. Bana ne kızıyorsun şimdi? Ethem abi... ...Elif'i okuldan aldı nasılsa. Ee? Ee? Elif'in evlenmesi için bir engel kalmıyor o zaman. ...ne diyorsun sen Selma? Bırak canım, şaşırdın, şaşırdın iyice. Canım onlar köye taşınınca... ...evde Elif'e kalır. Hazır ev dururken başka yerde oturacak değiller ya. Kendi kendine gelin güve olup da rezil etme beni ağabeyimin karşısında. Hem... ...bakalım Kayhan ne diyecek? Sen onu bana bırak. Bir yolunu bulup aklını çelerim ben Kayhan'ım. Elif'ten iyisini bulacak değil ya. Hem... Anladığım kadarıyla bu evliliğe çoktan razı. Olsun. Salıncak adlı oyunumuzun üçüncü bölümü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak dileğiyle.